Radyo tiyatrosu. Çevski'nin bir hikayesinden çevirip radyoya uygulayan Haldun Taner Yöneten Zeki Alasya Efektör Erhan Mesutoğlu Oynayan sanatçılar Aleksi Metin Akpınar Ivan Zeki Alasya Neneçka Aytaç Öztuna Kabulov Atilla Pekdemir Elena Ferran Kutman Bay Şimit Zihni Küçümen Büyükanne Nezahat Tanyeri Çocuk Birsen Kaplangı Popović, Ahmet Gülhan... ...Polis Zihni Göktay... ...General Mete Sezer... ...Yaşlı Kadın Cevza Şipal... ...Komiser Sezai Altekin... ...Emir Subayı Arsun Erdal... ...Bayan Ayşe Ayşegül Yalçın. Sizlere bu akşam... ...öyle pek olağan saymayacağınız bir hikaye anlatacağım... Ee, özür dilerim. Önce kendimi tanıtmalıydım. Adım Alexey Semyonov. Hikayenin kahramanı olan arkadaşım Ivan Ivanov için yakın belki de en yakın arkadaşıyım. Daha doğrusu idim. Kendisi memurdu, son derece çalışkan, dikkatli. 30 yıl boyunca yıllık iznini kullandığı bile görülmemişti. Son haftalarda teyzesinden ufak bir mirasa konunca altı haftalık bir izin istedi. O parayla nicedir özlediği bir küçük Avrupa gezisine çıkmayı düşünüyordu. Çocukluğundan beri en büyük emeli böyle bir seyahatti İşte o sabah onu evinde yoklamaya gidiyorum Aile dostu olarak karısını kızını kızın nişanlı olmasına rağmen Hatta belki de özellikle bunun için bana emanet etmişti Ve Dostluk ölmedi Hüsey amca siz misiniz? <gülüyor> Buyurun ne iyi ettiniz de geldiniz? Babam sabah beri bütün çekmeceleri açıyor. Çamaşırlarını bavullara yerleştiriyor. Her şeyi darmadağın ediyor. Tuhaf şey o düzenli tertipli Ivanoviç Bu gezi onu çok sevindirdi. Bayram çocuğuna döndü adeta. Bir azdı bir şımardı çaresini bulamıyoruz. <gülüyor> Baksanıza şarkıdan türküden geçilmiyor. Belki sizi görünce biraz toparlanır. Onun şarkı söylediğini hiç duymamıştım. İçimde tuhaf bir önsezi var. Ne gibi yani? Hiç ...son gürlük mü demek istediniz? Ağzınızdan yel alsın. Hayır, hayır. Böyle bir şey demek istemedim. Hoş geldiniz. Aman neyi? Onu ancak siz yatıştırabilirsiniz. Her şeyi tamam mı? Biletlerini aldı mı? Biletini mi? Tren bileti anneciğim aldı ya. Londra'daki Kuka centasından ısmarlamıştı hani. Bavulları hazır mı? Neredeyse hazır olur. Bu son pazarını nasıl geçireceğini bilemiyorum. Yaptığı bavulları bozup bozup yeniden yapıyor. Allah Allah. Hoş geldin Alexi. Hoş bulduk. Hoş Bugün öyle keyifliyim ki... Kabulov sen ne vakit geldin Biraz evvel geldi siz banyodaydınız ee, Belki son gününüzde bana bir emriniz olur diye düşündüm de E sen izinliyken müdür senin yerine Kabulov'u atamış Duyduğuma göre Öyle mi oysa pekala Konstantinovich Nikolovic'i atayabilirdi Biliyorsunuz benden sonra memurların en kıdemlisi odur değil mi? E, Kabulof'u senin yakının müstakbel damadın olduğu için seçmiş olacak. Dur bakalım dur dur dur öyle değil o kadar değil. Henüz nişanlı bile değiller ya. Sözlüyüz ya kuzum yine başlama baba. Evet herkesin yargısı kendine. Ne yapsam da benim hakkımdaki bu antipatinizi ortadan kaldırsam acaba? En iyisi hiçbir şey yapmamanız. <gülüyor> Beni daireye girdiğim günden beri sevmediniz Ivan İvanoviç. Size bir abi bir baba gözüyle bakmama rağmen bana hiçbir gün güven göstermediniz. Çok ağrıma gidiyor doğrusu Açtırmayın şimdi ağzımı ee, Neyse bırakalım bu kirli çamaşırları Ah çamaşır dediniz hatırıma geldi Uzun konuşulu donlarını da bavula koymayı unutmadın ya Koydum koydum <gülüyor> İtalya onlara ihtiyacım olacağını pek sanmıyorum ama Olsun al sen yine alışıksın üşütebilirsin Düşün Alexi Siz burada karlar içindeyken Ben bir hafta sonra palmiyeler arasında Ceketle ıslık çalarak dolaşacağım Lala lay lay Limonlar açan o güzel beldede Kimindi bu şiir? Bilmem Alexander Dumanlı olacak herhalde. Ha, bugün hep birlikte şöyle bir yere gitsek. He? Yarın gideceksin ya. Bugün bu pazarı evde geçiremem doğrusu. Hadi bakalım hazırlanın bir yere gidiyoruz. Konsere gitsek güzel fikir. Troyko ile şehir dışına çıkalım. Sıcak bir kahveye gidip Avrupa kahvesi veya e, vanilyalı pasta yiyelim bari. Açıklık bir yer istiyor canım açıklık bir yer. Hem temiz hava alıp hem de eğleneceğimiz bir yer. Hayvanat bahçesine de gidilebilir. Ha? Hayvanat bahçesine mi? Hı hı. ...şu sırada muazzam bir timsah teşhir ediyorlarmış. Ne teşhir ediyorlarmış? Timsah anneciğim timsah. Evet evet ilanı vardı gazetelerde. Muazzam bir şeymiş. Her gören çok ediyor Cidden görmeye değer. Bir Alman karı koca her gittikleri şehirde bu timsahı teşhir ediyorlarmış. Aa sahi şimdi hatırladım. Arkadaşım Sonya babasıyla görmüş. Öyle mi? Konseri mi tercih edersin timsamı? Ben şahsen konseri tercih ederim. Geri görüşüldü. Önce hayvanat bahçesine gidiyoruz, sonra konsere, tamam mı? Çok güzel. Doğru <gülüyor> konsere gidelim bari. Ne de, de olsa sıcak bir yerdir. Yarın koca bir dünya gezisine, Avrupa gezisine çıkıyorsunuz. Timsahların da insanların da dik alasını göreceksiniz. Boş verin canım hayvanat bahçesine. Evde oturalım çay içelim elisi seninle baş başa. Hayır, çıkalım. Miskin miskin evde oturamam ben. İçimden dışarı taşan bir hız var bir hava var Hareket arıyorum anlıyor musunuz hareket İlkin şöyle bir çıkalım kararımızı sokakta veririz Hadi bakalım giyin kürtlerinizi Kabulov Koş bir kızak getir bize ee, Dur hayır iki kızak Hemen Şu son günümüzde şu sevimsiz herifini çağırmanın alemi var mıydı Tam Kendi geldi kovulmaz ya Hem alışmamısın artık Sahi hayvanat bahçesine mi gidiyoruz Evet efendim Evet Beni seven arkamdan gelsin. Allah dualar versin. <gülüyor> Sevinç deli öttü, onu bayram çocuğuna dönü. Allah <Gülüyor> Allah Allah Allah Allah Allah. Nevski Bulvarı Petersburg'un Sade Petersburg'un da değil, Rusya'nın hatta belki de dünyanın en şık caddelerinden biridir. Caddenin iki yanı muhteşem dükkanlarla doludur. Burada başkentin soylu kişileri arabalar, kızaklarla dolaşırlar. Bu bulvarın sonunda, ocak pazarının pırıl pırıl güneşi altında Nikolay istasyonu görünüyordu. Dostum Ivan İvanoviç, ertesi sabah Avrupa gezisine oradan çıkacaktı. Hayvanat bahçesi bu istasyondan uzak değildi. Alman karı koca bahçenin içinde maymunlar pavyonuna yakın bir yerde... ...timsahları için özel olarak getirdikleri bir kafesi yerleştirmişlerdi. Bu pavyonda bir papağan, bir kakado ve maymunlar da vardı. Ama adamın en büyük sermayesi timsah'tı. Buyurun hanımlar, buyurun beyler. Adam başına iki kopek. Yok olmaz Alexi lütfen. Alexi sen benim davetimsin. Ee, bize lütfen dört tane... E... Beş tane bilet lütfen. <gülüyor> Oldu,merzi bayım. Ee, şuradan buyurun. Büyük anne, <gülüyor> zürafanın boynu neden uzun? <gülüyor> Yüksekteki yaprakları yesin diye. Neden inek gibi ot yemiyor? Yer ama çölde ot olmaz ki. E çölde ağaç da olmaz ama. Ama çok konuşuyorsun sen. Gergadan burnu akarsa ne yapar? Silemez. Anne ayıp,sümüklü gezer demek. Buyurun baylar,buyurun baylar. Buyurun baylar. Dünyanın en büyük timsahını gösteriyoruz. Arada başka hayvanlar da göreceksiniz. Adam başına iki köpek. Oh, ne büyüyün adam sanki. başına. O timsah anneciğim. Hadi bakalım biraz da şu meşhur timsaha görelim. İşte dünyada eşi bulunmayan timsahımız. Bunlar Nil nehrinde yetişiyor. Krakodilisi, Bulgarisi adı veriliyor. Boyu bizzat gördüğünüz şekilde metre diyor. Hiç bu kadar büyük olduğunu bilmezdim Öyle mi? İri bir kertenkele sanırdın demek <gülüyor> İnsanlar sürüngenler soyundandır. Belki de kanatlı bir kuş sanıyordun değil mi Helen acığım <gülüyor> Sürüngen ne demek? Kertenkele soyundan demek Ben okulda okumuştum, aligatorlar daha büyük bile olurmuş Ah bu Melis Anasıl Niftim sahidi babası aligator <gülüyor> Tevekkeli değil, ölü gibi yatıyor Belki de ölüdü Anne sus kuzum adam bize görecek Büyük anne ...bunlar nasıl çiftleşirler? <gülüyor> ayıp ayıp çocuğum. Sana ne? Benim büyük annem öğretmen. Öğretmenler her şeyi bilir. Hiç ki burada mı? Belki de soğuk iyi gelmemiştir hayvana. Belki de. Burası sıcak ama ısıtılıyor ama bay timsahçı. Kıyafetim ben. Bakar mısınız? Ee, bu yılan ne? Kaç yaşındadır bu timsah kızım? Oo bu timsah çok yaşlıdır. Tam yaşını kesin olarak ben de bilmiyorum ama çok yaşlıdır. Evet, ne heybetli bir hayvan. Ha, dünyada esin menende bulunmaz. Kocamdan başka bu kadar büyük timsah gösteren yok adam. Fakat bana kalırsa bayan Şimit. Adım. Evet, bana kalırsa bayan Şimit. Sizin bu timsağınız gerçekten pek canlı teşhir bırakmıyor ha. <gülüyor> Belki de dondurulmuştur. Hı. Kuşları donduruyorlar ya. Hani Bayan Stepanovich'in salonundaki gibi. Sanmam, canlıdır. Uy, i̇yi olmalı. Bakın şu parmaklığı biraz aralayabilir misiniz bayan Şimit? Ay siz deli mi oldunuz? Ah, korkmayın. Bir şey yapmaz. Isırmaz mı? Ah merak etmeyin. Ağah ah. Ne benim evladım bugün? Keyfim nasıl bakıyor? Bak ile başına torkulunca ne yapıyor? Kasa bakayım bayanlar canlı olduğunu. Ha, adı nedir bunun? Karlo. E, Timsahınızın adı Karlo mu? Evet böyle çağırılınca adını tanır. <gülüyor> Çocuk doğurdu mu hiç? Ama anneciğim timsahlar yumurtlarlar. Üstelik de bu erkek bir timsahdır. Asın benim oğlum. Hadi şimdi rahat et. ...bütün sürüngenler gibi insan da bir tiksinti uyandırıyor değil mi baba? Yok bilakis çok çok sempatik buluyorum onu ben. ben. Demin suyun içinde böğürdüğü zaman aklım başımdan gitti. İster misin gece rüyama girsin? Eh, girse de sizi rüyada ısıramaz korkmayın bayan. Ee, gel İvan biraz da maymunlara bakalım canım. Buranın en ilginç hayvanı karlıdır. Ne çabuk da içli dışlı oldun. Heybetli bir hayvan ama güzel değil. İvan, Ivan gel bak Allah azar şu ihtiyar maymuna bak. Senin müdürün Popovic'in malişkine benzemiyor mu? Valla ben gene de bu uykulu Afrikalıyı hepsine tercih ediyorum. <gülüyor> değil mi beyefendi? Bak bak bak şu burna bak. Dokunun bakın neler yapıyor. Dur bakayım. Ver bakayım şunu bana. Ee, bırak İvan şunu. Bak maymunlar ne güzel selam veriyor. <gülüyor> Çok komik doğrusu. Ee, şuradan dürtün. Başını hemen suya daldırıyorsun. Dur bakayım. Hop. <gülüyor> <gülüyor>. <gülüyor> Hakikaten çok eğlenceli ya. Aa, uzağa kaçtı ama. Şu parmaklığı aralayın. Ha, tamam. Başka tamam. bir buradan. Dur dur. Gıdı gıdı gıdı, gıdı. Ay! Ay hu huylandın mı Karlocuk? Dur bakayım dur. Şemsinler seni Carlo. Gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı. Aa, pardon. Bakın, bana bana. Bu Alman. aman, İngiliz konuşur. İki dil bilen yok mu? Ben iki dil bilirim. Zebralar nerede? İşte burada. <gülüyor> Zebra nedir? Bir çeşit at. Ama hapisten kaçmış bir at desen daha doğru. <gülüyor> <gülüyor> Niye öyle çizgi çizgi? Mafus elbisesi giymiş de ondan. Annesi Arap, babası beyaz bir atmış da ondan. İvan dikkat sokulma şu hayvana. Söyleyiniz bu adam sokulmasın timsak ağzında. Sokulmayın, sokulmayın. sokulmayın. Özelim merak şey. etmeyin bir şey yok. Ah! Ben... ah! İvan'ı yuttu. İvan sevgili kocacığım. Yuttu. Gördün üstü. Babamı yuttu. Gördün mü? Yuttu adam. Yuttu ah, adam. Zavallı timsahın. Ölecek şimdi. Zavallı karnı. Canım hemen karnını yarmalı. Şimdi derhal yarmalı. Ee, buna lüzum kalmayacak belki. Hemen çatlar hayvan. Ah, çatlar mı dersiniz? Çatlarsa ne olur. Ah. Durun başımıza gelene. Karnını yarmak lazım. Çabal. Evet bir operatör çağırmalı. Hemen hayvana ameliyat etmeli. Ah. ...yaptı sanki bunu. Cidden ileri gitti. O kadar da söyledim. Ya, temsahımı ödersenim. Hiç çatlarsa tabi. Canım bırakın şimdi timsahdan önce herhalde içindekini düşünmemiz gerekiyor değil mi? Demek timsah sizce önemli değil. Ölsün istiyorsunuz demek. Ah zavallı Karlo. Babam onu teşhir ederek yaşadı. Büyük babam deseniz öylesine. Çocuklarım, torunlarım da onunla geçinecekti. Biz timsahsız Avrupa turna ne yapmak var? İçindekini yok düşünmek. Timsahın yanında onun lafı mı olur? Ah oh, kim alır satar onu. Tanımaz bile kimse. Karnını yardırmalı karnını ah babacığım. Dua ediniz de hazmetsin. Hazmetemez çatlarsa ödetirim. Hiç labı gibi yok ödetirim. Kimse ha kalksak bile boşuna. Öyle sanıyorum ki sevgili amirim, üstadım ve müstekbel kayınpederim şu anda... Aman bir polis bulalım, bir idareci. Bir şeyler yapmak lazım. Hey! Hey! Beni duyuyor musunuz? Anneciğim! Ivan, Ivan sevgili kocacığım yaşıyor musun? Yaşıyorum tabii. Nasılsın? Nasılsın? İyi mi? Yok. Ay, i̇nanılacak şey değil. Ay büyük bir mucize, babam hiçbir zarara uğramadan yutulmuş olacak. Bir yerin acıma diye İvan. Hayır, salim vasıl oldum. Ne tuhaf değil mi? Tuhafla anne. Avrupa'ya gideceğim diye bilet al, kalk, kalk kimsenin midesine yollan. Herkes ne diyecek bakalım? Çok doğru yani elalemeler rezil olacağız. Ay düşündüğüm şeye bak babacığım. Şimdi bütün mesele seni bir kere oradan çıkarmak. Hayır efendim, müsaade etmiyorum. Etmiyorum müsaade. Timsakımdan kimsenin çıkartmasına müsaade etmiyorum. Ee, bundan size ne zarar gelir canım? Ama şimdi seyirciler çoğalacaktır. Ah oh, biz çok bilet satacak. Ay fena insanlarmışsınız siz. İvan, duyuyor musun beni? Duyuyorum Alexi. Ben doğru amirine gidiyorum senin. Git, çok güzel fikir. Hayır efendim, tasminatı almadan dünyadan müsaade etmiyorum. Timsahımdan kimseyi de çıkarttırmıyorum. İçimdeki bay varlıklı mıydı bayrı? Bu timsahın içindeki adam ha? varlıklı mıydı? Ee, bir süre önce küçük bir mirasa konmuş. Ama bütün parasını bilete yatırdı. Aa. Yarın Avrupa seyahatine çıkacaktı. Evet, bir Avrupa seyahatine çıkacaktı. Belki yine de çıkabilir. E, Timsahınızca rahim müdahaliye dayanamaz da ölürse öderiz. Ama acaba taksitle ödememizde bir sakınca var mı? Ah, Kahrolamadık. Kesip o oh, e, timsahım için tam e, üç bin, üç bin ruble istiyorum. E, midesinde canlı bir insan buna bir timsah 5000 e, ruble bile eder. Ama sizin için ufak bir risk kontrol yapabiliyorum. Siz timsahınızdan da korkunç bir canavarsınız. Görüyor musunuz şu işi? İvan, kocacığım şimdi ne yapacağız? Alexi bizim müdüre gitsin. Hemen gidiyorum. Sen de sevgili karıcığım Helena. Sakin ol çok rica edelim sinirlenme. Her şey düzelecek merak etmeyin. Yalnız bu heyecan beni biraz yordu Hani iyiyim diyordun İyiyim vallahi iyiyim ama ne de olsa olayın şoku tabi Burasının nasıl bir yer olduğunu henüz incelemeye vakit bulamadım ama Şöyle ilk iş olarak biraz kestirmek istiyorum Nasıl bir yer orası aydınlık mı Hayır karanlık etrafım zifiri karanlık Yönümü yolumu el yorduğum ile buluyorum Şimdilik hoşçakalın Üzmeyin kendinizi bana sık sık ziyarete gelin Hadi şimdi uyuyucuyum Uğursuz kaza yerinden uzaklaştığımızda memnun olmadım desem yalan. Bu heyecandan sonra açık havada biraz kendime gelmek imkanı buldum. Timsahçı aile ile Helena'nın bağrış çağrışı içinde akla yakın bir çare aramaya imkan yoktu. Soğuk havaya çıkmak bana bir duş kadar iyi geldi. Dostumu kurtarmak için her çareye başvurmaya karar vermiştim. Kıpkırmızı olmuş heyecandan pancara dönmüş yüzleriyle bu bayanlar bana bu makul kararımda ancak engel olabilirlerdi. Kabulof'a onlara eve bırakmasını söyledim. Neneşka'ya da annesinin başına soğuk su kompresi yapmasını öğütledim. Onlar gittikten sonra hem karda yürüyor hem de Ivan'ın amirine söyleyeceğim dokunaklı sözleri kafamda tasarlıyordum. Ivan'ın amiri Popovich Maliçkin yüksek rütbeli bir memurdu. 8 yıldır o dairenin müdürü bulunuyordu. Bu anlattıklarınız çok ilginç Alexey Semyanov. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Ben bunlara hiç şaşmadım. Garip bulacaksınız belki ama... ...ben Ivan Ivanov için günün birinde başına böyle bir şey geleceğini biliyordum. Çok tuhaf. Demek bir timsah tarafından yutulmayı bu kadar olağan bir şey karşılıyorsun. Ya ya ya, Bunu demek istemedim tabii. Timsah hatırıma bile gelmedi doğrusu. Ama Ivan Ivanoviç'in hayatının seyrine... ...ne bileyim ben hareketlerine, davranışlarına, tutumuna, yaradılışına, ...özellikle memuriyet hayatındaki tutumuna bakınca... ...insan onun başına, önünde sonunda böyle bir şey geleceğini tahmin edebilirdi. Anlayamadım. E siz de kabul edersiniz ki her zaman gayretkeş bir hali vardı. Adeta göze girmek ister gibi. E bir memurun çalışkan ve gayretli olmasından tabii ne olabilir ki Bay Direktör? Bununki biraz dozundan fazlaydı. Sonra sık sık terfiden bahsederdi. Bu da tabii... E peki ya mesai saatinden bir saat önce gelip mesai bittikten bir saat sonraya kadar bir oda kalışı? Fena mı? Allah bilir benim yerimde gözü vardı. Ne münasebet hem efendim başına gelen felaketle bütün bunların ne ilgisi olabilir anlayamıyorum. Alexis Semyanov sizin felaket dediğiniz şey benim tahmin edebileceğim zorunlu bir sonuçtu. Bütün bunlar onun kendini fazla büyük görmesinden ileri gelmiştir. Burnunu kendine ait olmayan şeylere sokmasından kimse onu zorlamadığı halde. Neyse, ne olmuşsa olmuş olmuş. Ivan Ivanovich şimdi yardımınıza muhtaç. Ne yapabilirim ben? Elimden bir şey gelmez ki. E şu halde sizin bir üstünüze, yani Bakan Bey'e mi çıkmam gerek? Hiç tavsiye etmem. Benden dostça bir nasihat ister misiniz? Evet. Bu meseleyi fazla kurcalamayın. Ne demek kurcalamayın? E siz de kabul edersiniz ki biraz şüpheli. Ne bileyim ben bulanık bir olay bir. Duyulmuş, işitilmiş şeylerden değil. E orası öyle. Tarihte bir benzeri de yok. Buna benzer bir vaka mevcut olmadığına göre bu hususta kanunda bir açıklık bulmak zor. Timsah tarafından yutulan memurlara ait bir madde gösterebilir misiniz bana? Timsah tarafından yutulan memurlara ait mi? Evet. Kanunu ezberebilirim. Yoktur böyle bir fasıl. Şimdi bu durumda ihtiyatlı olmalıyız. Zaman kazanmak gerek. Ya, e, ne zamanından bahsediyorsunuz? Bu meseleyi hiç değilse şu günlerde kurcalamamalı. Biraz unutturmalı, eskitmeli. Sonra bir yolunu buluruz belki. Ama şimdi kurcalamamak gerek. Peki o nasıl beklesin? Ya timsahın içinde boğulursa? E siz dememiş miydiniz demin timsahın içinde rahatmış diye? Bir müddet idare etsin canım. Aman acele etmeyelim. Hatta ben bunu resmen hiç duymamış olayım. Böyle onun hesabına daha iyidir. Timsah midesinde olduğundan bilgim olmaz. Ee, böyle bir şeyin gizli kalmasına imkan yok ki Yarın öbür gün herkes duyacak Basın haber sütununda verecek Biz inanmamış görünürüz inkar ederiz Yıllık iznini alıp dışarı gittiğini iddia ederiz Peki Ivan, Merak etmeyin dayanır o zamana kadar Sağlam bir yapısı vardır <gülüyor> Müdür Bey bir insan felaket içinde Bir timsahın midesinde bulunan zavallı bir insan Sizden yardım istiyor yalvarıyor Hadi ona acımıyorsunuz Hiç değilse zavallı karısına acıyın Helena Ivanovna'yı söylüyorsunuz değil mi? Çok şık, çok şeker bir kadındır. Bukleli saçları vardır. Hep de başını biraz eğik tutar. Genç kızlığında bizim sokakta otururlardı. Hatta annem çok beğenirdi. Ben de istemiştim ama... ...Ivan Ivanovich daha erken davranmış. İşte bu zavallı kadıncağız... Sizin... Muhteşem de bir göğsü vardır. Ya bakışları Yunan heykelleri gibi durur. Farkında mısınız? Hmm, gidip bir yoklayayım bir geçmiş olsun diyeyim. Ne olursunuz ayağınızı öpeyim. Biraz da Ivan'ı düşünün Müdür Bey. Deminden beri onu düşünmüyor muyuz hep? Karışık iş ama dostum. Ne düşünseniz boş. Bir adım ilerleyemiyorsunuz. Düşündükçe yeni yeni engeller çıkıyor karşımıza. Bir süre daha orada kalmasından başka sağlık veremiyorum. Yapmayın ne olur. Evet onun için en hayırlısı budur. Her şeyde bir hayır vardır. Hele Avrupa'da seyahat edip böğüs harcamaktan herhalde daha iyidir. Sükunet içinde düşünmeye vakit bulur insan. ...ben kaç yıldır iznimi bile kullanamadım... ...hele seyahati hiç çıkmadım... ...peki ama İvan'ın sıhati ...evet seyahati için bazı tedbirler almalı tabi... ...ama timsahın sahibine gelince... ...bu almanın da kendi açısından haksız olduğu iddia edilemez... ivanoviç timsahın içine... ...sahibinden izin almadan girmiştir... ...timsah bir mülk olduğuna göre... ...adamın tazminat istemesinden normal bir şey olamaz... ...sizin anlatışınıza göre kira isteyebilir ancak... ...Müdür Bey alay mı ediyorsunuz siz... ...söz konusu olan yabancı biri değil ki... ...sizin kaç yıllık memurunuz... ...geçen de memuriyetinin 50 yıl dönümü kutlandı. Memurluğu karıştırmayın hiç. Çünkü resmiyet ve memuriyet bakımından... ...mevzuatın bana hiçbir imkan vermediğini demin arz etmiştim. E aynı zamanda bir insan olduğunu düşünün. Memurdur ama insandır da aynı zamanda. Evet, bakınız bu doğru tamam. İnsan olmak, yurttaş olmak bakımından... ...onunla ancak polis ilgilenebilir. Ama size tavsiyem... ...bunu polise de aksettirmeyin. Yine siz bilirsiniz benden söylemesi. Affedersiniz. Acaba Ivan bize lazım... Vazgeçilmez bir memurumuz diye müteahhele edebilir misiniz? Bize lazım vazgeçilmez memurumuz mu? Bunu da nereden çıkardınız? <gülüyor> Hem sonra resmen izin aldığını unutuyorsunuz. İki ay izinli. İzini bittiği zaman dönmezse o zaman tahkikat açarız. İki ay daha bekler sonra resmi makamlara bir istida ile müracaat ederiz. O zaman bana bir uğrayın siz. Ha, i̇stida dedim de aklıma geldi. Bu akşam Stepan İstaponovic'e yemeğe davettiğim. Siz de davetli misiniz? Hayır ben bir arkadaşı için. Nerede oturuyor? Eğer ölmediyse timsahın içinde. Müdür Popov için böyle işler açıcıyı aklıma gelmezdi. O müdür ne adamdı. Üstelik de memuriyetinin 50 yılını... ...yeni kutlamış bir emektar memuru için... ...kılını kıpırdatmak bile istemiyordu. İkize atladım, müdürle konuşmamızı dostum Ivan Ivanoviç'e anlatmak üzere hayvanat bahçesine geldim. Ama ilerle ilerleyebilirsen, bir kalabalık bir kalabalık iğne assanız yere düşmüyor. Ana Baba günü kapının önüne koca bir plaket asmışlardı. İzdihamdan ötürü kapalıdır. Öğleden sonra 15'te tekrar açılacaktır. Seyircilerin kuyruğa riayet etmeleri rica olunur. Sinirli sinirli kapıya vurdum Yok okumanız Kapalı yazıyor ee, Ben Alexey Semyonov Yani Ivan Ivanovich'in arkadaşı eh, Bırak hemen sizi içeri Timsahın dinlenme zaman ee, Ben timsahla değil dostumla konuşacağım Onun da dinlenme zaman Çok konuşmak var ses kısıldı Birazdan gene seyircilerle konuşacak ne olmayacak iş değil mi? Bekliyorum bakalım. Üçte açılacakmış. Herifle konuşmak için can atıyorum. Haklısınız. Olmayacak bir herif bu Alman. Karısı da öyle. E, timsah'ın midesindeki adam Alman mı? E, hayır ben timsahın sahibini söylüyorum. E, onun ne kabahati var? Ben asıl öbürüne fol yok, yumurta yokken timsahın midesine dalan o öbür ukala herife kızıyorum. Söyleyeceğim zaten fikrimi kendisine de. E, asıl acınacak durumda olan o hal bu ki. E, kim demiş? Asıl acınacak biri varsa o da zavallı timsah. Davetsiz konuk düşmandan beterdir der bir sözümüz. Ne ararsın timzahın midesinde Allah'ın kulu Evi barkı yok mu acaba yoksa saklanacak bir kovuk mu arıyordu Allah'a şükür başkentimizde herkese elverişli ve konforlu kagir evler dolu Dünyada yer kalmamış gibi bir hayvanın içine izinsiz tünemek, ay çok barbarca bir hareket O bir yere girmedi bir yere tünemedi bayan timsah onu yuttu ha. Timsah malumaliniz yırtıcı bir hayvandır hanımefendi Aa, Anlaşıldı anlaşıldı Siz de hayvanları sevmeyen soydansınız Belli şurada önünüzde midesinde koca bir demir leblebi gibi oturmuş yatan Önüne konan yiyecekleri yiyemeyen ve büyük acılar içinde ölecek olan zavallı hayvanlara acımıyorsunuz öyle mi? Batı Avrupa ülkelerinde hayvanlara eziyet edenler ceza görür Sözüm ona, biz de Batı Avrupa uygarlığına özeniyoruz. Kaldırımlar yapıyor, hava gazıyla aydınlanıyoruz ama... ...daha on fırın ekmek yememiz gerek. Hem insanlar hem ülkemiz için yüz kızartıcı bir olay. Paltomun yakasını kaldırıp başımı içine soktum. Bir an kendi duygularımdan şüpheye düştüm Zavallı Ivanoviç'e acımak da haklı olup olmadığımı sordum kendi kendime Haklı mıydım haksız mı Belki timsaha da acımak gerekti Ama bir insan yerine bir hayvana acımayı Hayır bunu beceremezdim Bu kadar biraz fazla olurdu İvan Ivanoviç'in evine Daha doğrusu eski evine canım Yani asıl evine giderken bunları düşünüyordum Nileşka beni pencereden gördü Koştu kapıyı açtı ona durumu anlattım Annem biraz duruma alıştı dedi Çok şükür ziyaret kabul ediyor Ben Helena'yı ziyaret etmeye değil Polise gitmeye kararlıydım Polise giderken de Neneşka'yı beraber götürmek istiyordum En taş yürekli polisin kalbi bile Gözü yaşlı bir kızın önünde Az çok erirdi Diye düşünüyordum Bu sefer ben susacak onu konuşturacaktım Neneçka hıçkırıkların noktaladığı konuşmasını bitirdiği zaman... ...polis koltuğunda geriye kaykıldı. Bu anlattığınız şeyler cidden çok üzücü. Ama küçük bayan ne yalan söyleyeyim... ...bu hikayeyle ne demek istediğinizi pek anlayamadım. Yoksa bana inanmadınız. Ya buyurun bakın. Sayın pederinizin seyahate çıkmadan önce aldığı çıkış izni belgesi. Gelmiş bizzat imzalamış. Seyahat süresi altı hafta. Beyazın üzerine siyahla yasılı apaçık bir gerçek... Bu pederinizin imzası değil mi? Evet mi hayır mı? Evet ama seyahate çıkmadı ki. Bu sizin iddianız. Bu izni aldığı ve halen de burada mevcut bulunmadığı bir vaka olduğuna göre... ...tarafımızdan herhangi bir takibate mahal olmamasından tabii ne olabilir? Bilmem arz edebiliyor muyum? Hayır anlamıyorum efendim. Kaybolmuş olsaydı bakın o zaman bir şey düşünülebilirdi. Kayboldu işte komiser bey hem de korkunç timsah midesinde. Deliliniz var mı? Delil mi? Buyurun gidelim. Kimsenin içinde nasıl kımıldadığını hatta konuştuğunu işitebilirsiniz. Siz gerçekten çok genç ve tecrübesizsiniz küçük bayan. Bu çeşit cambazların, panayırcıların... ...bu kabilden çok numaraları vardır. Buna inanacak saflar bulup para kazanırlar ama... ...polise yutturamazlar. Ee, polise yutturamazlar. Bu masum kızcağız gerçeğin ta kendisini söylüyor. Bu canavar babasını ailesinin sıcak kucağından alıp yuttu... ...midesine indirdi. Olayı bizzat gözlerimle gördüm. Bir dakika, bir dakika. Bırakın da düşüneyim. Siz küçük hanım... Bu Ivan Ivanov için yakın akrabası olursunuz? E, tabii özbe öz kızı. Tesir altında bırakmayın. Size soruyorum küçük bayan. Kızıyım efendim işte nüfus kâğıdı. Güzel şimdi bir kayıp ilanı vermeye hazır mısınız? Tabii. E, aslında kayıp değil ki nerede olduğunu biliyorum. Peki şu halde bu küçük bayan babasının kaçırıldığına dair bir ilan vermeye hazır mı? Elbette. Kelimelerinizi düşünerek çok dikkatli konuşun. ...babanızın kaçırıldığını iddia edebilir misiniz? Efendim? Cevap yok. Tabii. Biraz önce timsaha yarmaktan bahsettiniz. Sizce bunu kim yapacak? Siz bay komiser. Ben mi? Ee, yani polis demek istedi. saat siz olmayabilirsiniz. Peki neden durup dururken bir timsaha öldürelim? Hı? Bu timsah kudurmuş değil. Amme için tehlikeli değil. Ee, fakat komiser bey, bir insanın hayatı söz konusu burada. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bu gibi acayip masraflar için bana Petersburg Polis Müdüriyetinin hangi makamı tahsisat verir derseniz? Her önüne gelen bir hayvan tarafından yutulsa bunları oradan çıkarmaya polis bütçesi mi dayanır? Polisin vazifesi bu mu sizce? Rica ederim. Rica ederim. Polisin asiyeti vardır. Biz ne hayvanları koruma kuruluyuz ne de dalgış mektebi. Fakat Komiser Bey, bir dakika, bir dakika. Diyelim ki bu Ivan Ivanoviç halen bu timsahın midesinde bulunuyor. Oraya kendi rızasıyla girmediğin ne malum? E buna imkan yok. Peki nasıl girmiş olabilir oraya kendi rızası olmadan? Hı? Belki de timsahın rızasıyla girmiştir. Hep şu budala hayvanı düşünüyorsunuz. Belki de timsahçının rızasıyla. Ama biraz önce siz kendini söylemiyor muydunuz... ...adamın şikayetçi olduğunu, hayvanı ölürse ödetmek istediğini? Evet bundan korkuyor. Ama babam da ölümle karşı karşıya. Bu timsahçının Ejnebi olduğunu söylemiştiniz galiba. Evet, Şimit adında bir Alman karı koca. Alın size bir Arap saçı da... Bu durum işi çözülmez hale sokar. Timsahçı Ejnebi olunca timsah da Ejnebi sayılır. Eşnebi mülküne müdahaleye hakkımız yoktur. Hoppala. Biz polis idaresi olarak sadece bu çıkış iznini tanırız. Bunda da Ivan Ivanoviç adındaki yurttaşın seyahat maksadıyla memlekede altı hafta için terk etmek istediği beyaz üstünde siyah apacık yazılı. Elimizdeki tek inanılacak maddi delil budur. Dahiliye nezareti polis idaresi yetkilisine müteallik esas ve ek kanunundaki mevzuat maalesef Bitkin bir halde oradan çıktık Çenesi hiç durmayan Neneşkan'ın bile çenelerini bıçak açmıyordu Suratı bir karış asılmış yanımda yürüyordu Onu avlayacak durumda değildim Zavallı Helena bütün bunları duyunca kim bilir nasıl üzülecekti ...yüzümü bir kat daha astım ki... ...daha uzaktan kötü haberlerle geldiğimizi anlayıp alışsın. Nihayet gelebildiniz. Sizi sürttükler sizi. Ne, nerede sürtürüz bakalım? Buyurun pasız dostum bir kahve içer misiniz? Yoksa vodka mı tercih edersiniz? Sayın ve sevgili Helena... ...bütün gün zavallı mahpusumuzu kurtarmak için... ...var gücümle çalıştım. Her Hı. çareye başvurdum. Ah sahi zavallı. Ama duydurma göre orada pek sıkılmıyormuş. Bir şey soracaktım size... Dur buldum ee, Ben şimdi bir boşanma davası açabilir miyim acaba onun aleyhine Boşanma davası mı Bu da nereden çıktı Bu böyle gider mi O orada neydi onun adı O timsahın karnında oturacak Ben burada onu bekleyeceğim yani Benim bildiğim bir koca evinde oturur Timsahta değil ee, Sevgili Helena bu beklenmedik bir felaket Önüne geçilmez bir zorunluk Arzi bir durum tıpkı hastalık gibi ee, Bu yüzden boşanma sebebi olamaz Aslında benim başka projelerim var Kapıcıya gidip sorar mısınız? Acaba zemin katındaki büyük depoyu bize kiralar mı? Hı, anlayamadım. Ya orayı salon gibi döşemek pek hala mümkün. Ne salonu? Salon olarak canım duyduğuma göre çok rağbet topluyormuş. Onu timsahın midesinden duymak çok ilginç olsa gerek. Timsah'ı bütün o kafesiyle bizim aşağı bodruma taşırsak diyorum. Ee, nasıl? Kocanızı kafesle... Evet buraya getirmek istiyorum. Tabi bu ancak zemin katında olabilir. Ee, tuhaf olmaz mı kafes içinde Timsah'ın buraya getirilişi? Yani konuya komşuya karşı insanın kendi kocası kafes içinde... Cem, gece taşınabilir. El ayak çekildikten sonra. Bütün tanıdıklara bir davet yaparım burada. Herhalde o zaman yeni bir tuvalete ihtiyacım olacak. Bu da para meselesi. Ah, İvan'ın cebindeki bilet nasıl olsa artık işe yaramaz. Bir kolayını bulup bize dışarı uzatabilse... ...biz de Londra'daki kuk yataklı vagonlar şirketinden parayı geri alamaz mıyız? Söyleyin kuzum bugün yüzüm çok mu kırmızı yine? Hiddetten tabii. Bilakis çok cazipsiniz bu halinizle. Ah sizi çapkın sizi. Zavallı Ivan, öyle acıyorum ki onu. Bugün öğle yemeğinde ne yiyecek orada? Aa, e, bakınız bu aklıma gelmemişti. Sahin ne yer ne içer... Hem orada bir ihtiyacı olursa... ne e, Yani bir ihtiyacı demek istedim yani Ama şey... Ama kolay canım işi oluruna bırakır. ile beraber... <gülüyor> o, da, o da var ya... Zavallı adam. Orada bir eğlencesi de yok. Keşke bir resmi olsaydı ben de. Şimdi ben bir bakıma dul sayılırım değil mi Alexis Semyonov? Hı? Ee, tabii çok cazip bir dul. Ya. <gülüyor> Ama kocama gerçekten çok açıyorum. Ziyarete gitmem lazım onu. Ama çok kalabalık başı. Herkes beni görünce karısı diye gösterecek. Oysa kürküm de aşınmış. Küçük düşmek istemem değil mi? Hadi siz oraya gidin. Bana yeni haberler getirin. Onu burada nasıl sabırsızlıkla beklediğimi söyleyin. Özellikle şu para meselesini halledin. Bilet ve bir de cari hesaplar defteri de cebindeydi. Sağolsun hep yanında taşır. E, gayret edeceğim size haber getirmeye. Bir dakika. Aa, bir dakika ne dersiniz? Kendime şöyle bir yarım matem elbisesimi yaptırsam... Müspütün şey. siyah değil hani şöyle uzaktan bir akrabası ölmüş gibi yakışır mı dersin? Çok güzel kadındır Helena Ivanovna. Ne var ki bir kuş gibi durmadan öter durur işte. Arada hava kararmıştı. Nesli bulvarı bütün akşam saatlerinde olduğu gibi pırıl pırıldı. Petersburglular piyasaya çıkmışlardı. Ve kızakçığımız kalabalık arasında yol almakta güçlük çekiyordu. Ama şu işe bakın ketim sahçının pavyonunu kapalı bulduk. Kapıda bir plaket. Bugün için kapalıdır. Bir müessesenin bu kadar rağbet gördüğü bir saatte kapalı kalması... ...aklıma fena şeyler getirdi. Neneş sen beni bir dakika burada beklet dedim. Siz misiniz bayım e, kapamıştım da e, ziyaret saati sekize kadar yanılmıyorsam e, bugün erken kapadık e, çok kalabalık vardı bir izdiham e, hayvan tabii sinirlendi içinde bir insan olduğu haberi yayıldı e, seyircinin ardı arkası kesin <gülüyor> evet biliyorum Giriş ücretini bir ruble daha yükselttik. Karım hala paralarını sayıyor. Ee, çok güzel de dostum nasıl? Yaşıyor mu? Aa, yaşıyor. Ee, Bu göğün isterseniz. Buyurun. Buyur. İvan! Oo. İvan nasılsın? Alexi sen misin? Evet. İyiyim, saattim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bundan sonra konuşuruz. Sen müdürle konuştun mu? Ee, ona anlattım hepsini. Olduğu gibi. Sonunda seni kurtarmak hususunda bir adım ilerleyemediğimizi de itiraf etmeliyim. Kurtarmak mı? Nasıl kurtarmak? Kurtarmak mı dedin? Yoksa ömrün boyunca bu iğrenç hayvanın içinde kalmayı mı düşünüyorsun? Dinle beni. Ee, oturuyor musun? Ayakta mısın? Ayaktayım. Otur öyleyse. Hem de kafesin mümkün olduğu kadar yakınına otur da sesimi duyurmak için böyle bağırmak zorunda kalmayayım tamam mı? Boğazımı korumam gerek. Ses tellerimi korumalıyım. Yarın sesim kısılır gene. Dinliyor musun beni? Dinliyorum. Heh. Bak Alexi, seyircilerin arkası ardı kesilmedi bugün. Yarın daha büyük bir izlam olacak. Petersburg'un bütün kaymak tabakası soluğu burada alacak. Sosyete bayanları, kov diplomatik, gazeteciler, sanatçılar. Yani yani senin anlayacağın kimse birbirinden aşağı kalmak istemiyor. Peki sana ne bundan? Ne demek bana ne yahu? Herkesin dikkati bende. Görünmesen bile günün adamı oldum çıktım. Canım yani çok budalaca, çok komik ve zavallı bir övüntü bu. Zavallı dostum. Hiç de öyle değil. Mesela bu durumundan faydalanarak insanlara bazı telkinlerde bulunabilirim. Özellikle onlara tabii bilimler bakımından... çok faydalı olabilirim, değil mi Alexi? Kendim hakkında verdiğim bilgilerle bütün gün bayanlarla konuşuyorum. Sorma, çok güzel oluyor. Hatırımı soruyorlar. İşte efendim ne bileyim? durmadan şekerle besliyorlar ki belki bir kısmı bana da nasip olur diye. Sevgili dostum, <gülüyor> daha çok uzun yaşayabileceğine inanıyor musun? Hem bakalım sahiden sahtemisin? Ne yiyor, ne içiyorsun? Nasıl uyuyor, nasıl nefes alıyorsun? Bir timsahın midesi içinde insan nasıl yaşar? Aleksi sana bir şey söyleyeyim mi? Bak belki inanmayacaksın. Ben de çok şaştım buna. Neye? E, timsahın içi bomboş. Ne diyorsun? Vallahi boş yani sen de şaştın değil mi? Boş boş. Azizim burası bomboş. Kavuçuktan boş bir çoğal sanki. O bunak zooloji profesörlerinin uydurdukları sunturlu bir yalan. Ya bu hayvanın kaburga kemikleri, karaciğeri, kalbi, midesi yok mu? Yok yok. Hiçbiri yok Azizim. Bunlar hep... ...o zooloji profesörlerinin palavraları... ...kimseğinin içini bilmeden ezbere uydurmuşlar... ...bir uydurup atmış... ...öbürküler de birbirinden kopya çekmiş... ...bu içinde bulunduğum lastik çuval... ...üstelik de istediğin kadar esneyip genişliyor... ...Alexi sana bile yer var burada... <gülüyor> teşekkür ederim, teşekkür ederim... Bazen karımı da buraya aldırayım diye düşünüyorum... Helena bu teklifini teşekkürle reddedecektir herhalde... ...bir sual daha sevgili dostum... ...gıdanı nasıl temin ediyorsun... Bugün öyle yemeği yedin mi? Hayır yemedim ama sana bir şey söyleyeyim mi? Aleksi karnım tok. Galiba bundan böyle yemek ihtiyacı duymayacağım. Peki o yani şey... Timsah bir şey yemiyor mu? Yemiyor o da yemiyor. İçinde ben oturduğum için kendini hep tok hissediyor. Bu doygunluk hissiyle belki yıllarca da bir şey yemeyecek. Yıllarca mı? Yıllarca. Yoksa onun içinde yıllarca kalmayı mı düşünüyorsun? Hem timsah açlık hissetmese bile sen ne diyeceksin günün birinde? Sanmıyorum. Hayvan ben içinde olduğum için tok. Duyuyor musun? Tok, tok. Evet. Ee, kanındaki bu doygunluk hissi bir besleyici madde gibi herhalde bana da geçiyor. Onun için ben de bununla besleniyorum. Senin anlayacağın biz karşılıklı timsalla birbirimizi besliyoruz. İvan bana bak ben galiba aklımı kaçıracağım. Senin niyetin ömrün boyunca orada kalmak mı kızım? <gülüyor> i̇çinde bulunduğum bu mükemmel barınakta 100 yıl yaşayacağımı umuyorum. Timsahlar çok uzun yaşarlar diyorlar. Yarın bütün Petersburg'un gazetecileri burada olacaklar. Her biri ağzından çıkacak her heciyi, her düşünceyi dikkatle not edip iri gazetelerin başlıklarına geçirecekler. Peki Ivan, karını hiç düşünmüyor musun? Düşünüyorum Alexi düşünmez olur muyum? Söyle bana gelsin sık sık ziyarete. Ee, giriş ücretini de bir ruble arttırmışlar. Yapma. Şey, e, timsahçı herhalde ona bir indirim yapar canım artık. Baba babacığım beni duyuyor musun? Ne Neska, sen de mi buradasın tatlı güvencinim benim. Şişt baba yavaş konuş He. beni duyuyor musun? Duyuyorum söyle ne var? Alman yok mu hani şu timsahçı? Evet. Karısıyla Almanca olarak biraz önce konuşuyordu gizlice dinledim. Ne diyorlardı? Ay yavaş konuş babacığım duyacaklar. Tamam tamam. Bu gece senle yani timsahla birlikte Rusya'dan kaçıyorlar. He. Çünkü güçlükler çıkmasından korkuyorlarmış. Gördün mü başımıza geleni? Aha ne var bunda üzülecek. Desene dünya çapında şöyle de kavuşuyorum. Hadi vaylar yeter. Yeteri kadar konuştuğunuz artık. E, timsah'ın istirahata ihtiyacı var. Bugün haydi yoruldu. Babamla biraz daha konuşmak istiyorum. Ya ama ancak timsahım sayesinde ve benim onayım dahilinde. Herhalde resmimiz yağıt saatleri dışında değil. Lütfen e, lütfen de hal buradan çıkınız. Yarın dokuzdan sonra bir ruble vererek girebilirsiniz. Ee, bir dakika Erşimit. Eğer e, teklif karşısında kalsanız... ...timsahınızı kaça satmayı düşünürsünüz? Timsahımı kim alacak benim elimden? E, timsah satılık değil. Değil. Bir milyon de vesile. Ee, peki, peki. Öyle olsun. Ama o zaman bir aile babasını mahpus tuttuğunuza göre... ...onun ailesinin, ne bileyim... ...karısının, kızının yiyecek ve içeceğini de temine mecbursunuz değil ha, mi? Böyle bir şey düşünmüyoruz. Yani şey... E, e, bunu yarın, e, bir kere daha görüşelim mi bayım? E, bu gece birazı bırakınız düşüneyim mi? E, şimdi daha hal e, bu ay taklitler zikaj eder mi? E, timsah uyuyacak var ninni ne yapmak? E, İstekat ihtiyaç var. Nefske bulvarına çıktığımız zaman ikimiz de Neneşka ile birbirimize baka kalmıştık. Sevgili dostum Ivan herhalde timsahın midesinde aklını kaçırmış olacaktı. Normal bir insan tesadüfen bir timsah kendini yuttu diye meşhur olmak sevdasına kapılabilir miydi? Bu akıllı insan harcı değildi. Ama insanlar acayiptir. Dostum o güne kadar da buna benzer saçma heveslere kapılmamış değildi hani. Hatta bu seferki belki de bir timsahın içinden geldiği için daha derin bir anlam kazanmış gibi oluyor. Şimdi ne yapacağız Alex amca? Demek ki timsahçının konuşmasını duydun. Hemen bu gece buradan kaçarız diyordu o adi konuşma tarzıyla. Hepsini iyice anladım. Benim Almanca bildiğimi tahmin etmediği için... ...karısıyla rahat rahat çekinmeden konuştu. Derhal harekete geçmek lazım şimdi. Baban bırakın sizi... ...kendini bile savunacak durumda değil. Onun hesabına bizim harekete geçmemiz lazım. Çok geç kalmadan. Gel benimle. Nereye? Seni eve bırakayım. Ben doğru General Polsankov'a gidiyorum. Generalde ne yapacaksınız? O anda kafamda şimşek gibi bir fikir çaktı. İnsanın ancak en zor durumlarda aklına gelen cesur, rizikolu bir fikirdi bu. General Polsankov çok tedbirli hatta evhamlı bir generaldi. Her şeyde bir casusluk, bir yabancı istihbarat kokusu sezerdi. Ona başvuracaktım. General Polsankov genelkurmayın karşısındaki lojmanda oturuyordu. Gecenin geç saatinde yüksek rütbeli bir generalle konuşmak her faniye nasip olacak şey değildi. Çünkü bilindiği gibi Rus askerleri tavuklarla birlikte yatağa girerlerdi. Sabahın köründe soğuk bir duş yapıp ata binerler. Sevgili dinleyicilerimi olayın bütün ayrıntılarıyla yoracak değilim. Çavuştan assubaya, assubaydan yarbaya, yarbaydan albaya bütün kademelerin kapısını çaldım. Sonunda generali uyandırmaya razı oldular. Demek bir Alman timsanın midesinde bir casus saklıyor. Evet generalim. Ve bu casus komutanlığımızın gizli evrakını çalmış. Çalmış generalim. İddianıza göre bu Alman ve timsanın midesindeki casus bu gece Petersburg'dan ayrılıp bir an önce sınırı aşacaklar. Aynen öyle generalim. Bunlarca düşünmüşler. Kabul etmeli ki güzel plan. Siz vatanî vazifenizi yaptınız. Duruma şimdi ben el koyuyorum. Emir subayı. Emredin genel. Çabuk bana baş çağırın. Ayarma geçirsin. Başlı. Bu subay ve yirmi er derhal yola çıkacak. Bundan sonra cereyan eden olaylar ki bunlar 13 Ocak 1865'in son saatlerinde cereyan ediyordu. Evet bu sıralarda cereyan eden olaylar o kadar üst üste bindi ki bunları sırasıyla anlatmak hayli güç. Dört atlı bir sürü troika Nevski bulvarı boyunca dört nala gidiyorlardı. Öncüler hayvanat bahçesinin kapısındaki büyük nakliyat kızağını gösterdikleri zaman generalin kırlaşmış kaşları çatıldı. Gece vakti bomboş olan meydan şimdi bir anda her rütbede üniformalı askerlerle dolmuştu. Timsahçının lokali açıktı içeride ışık yanıyordu. Dışarıdaki büyük kızak ne oluyor? Yolculuk var galiba e, Cinegal, şey, Ben yani biz ah, Suçum yok benim Bireyim. Cinegal, Bireyim. Bırakın Bireyim. beni Her şimit Suçsuzluğunu iddia edip dursun Onu alıp götürdüler Siz timsahçının karısı mısınız? Ha, evet Övünüyorum da bununla Nedir bu rezalet? Geçersin. Ne istiyorsunuz? Katıksın. Bir kadını nasıl muamele ediyorsunuz Albay? Ne Ah pardon, gel ağa. Size söylüyorum. Sizi her biriniz deşeğe gideceksiniz. Bundan sonra önerime uyularak Generalle Polis Komiseri olay yerine celbedildi. Timsahın bulunduğu kurşun parmaklıklı kafesin önünde kafa kafaya verdiler. Hayvan uyuyordu. Herhalde dostum Ivan da uyuyordu. General timsahı enine boyuna inceledi. Ondan sonra kararlı bir şekilde kılıcını çekti. Parmaklıklar arasından timsahın karnına doğru dokundu. Ama ne timsah ne de dostum Ivan pek oralı olmamışlardı. Sonunda general çizmesiyle parmaklıkları tekmeledi. Ne oluyor ey ne oluyor? Aha! İsminiz? Ivan Ivanoviç. Gerçekten kurnazca düşünülmüş güzel bir plan. Sinsice bir şey sayın general, çok sinsice. Zaten biz de polis olarak. İşte içinde Hı. bir insan var. Hala şüphede misiniz? Hı. Üstelik bu insan konuşuyor da. Ama Ivan Ivanoviç adında bir insan Petersburg'da bulunamaz generalim, çünkü kendisi dışarı gitmek için pasaport çıkarıp ülkeyi terk etti. Siz, siz öyle sanın. İşte bütün numara orada ya, anlıyor musunuz? Sizi aldatan da bu ya. Kabul etmeli ki güzel bir plan. Baytanözbaşı, derhal iş başına. Sayın dinleyicilerime Baytar'ın giriştiği ameliyatı uzun uzun anlatmayacağım. Böyle kanlı bir müdahaleye herkes bütün ayrıntılarıyla dinlemekten hoşlanmaz. Özet olarak şunu söyleyeceğim ki ameliyat çok başarılı geçti. Hatta timsah da bu badireyi canlı olarak atlattı. Dostum İvan sağ ve salim olarak hayvanın içinden çıktı. Ve derhal casus olarak tutuklandı. Ben ise selameti firarda buldum. Usulca kalabalığın arasından sıvıştım. İvan'ı iki saat sonra tahliye ettiler. Kendisi için yaptıklarımı öğrenince... ...bana minnetle sarılacağını bekliyordum. Oysa ilk karşılaşmamız umduğumun tam tersi çıktı. Aleksis Semyonov sen, sen güya benim en yakın dostum. Bir çuval berbat ettin. Rahata kavuşmuştum, üne erişmiştim ama haset seni kemirdi. İğrenç bir yalanla beni tekrar gün yıra çıkardın. İstemediğim bir ortama attın. Seni çağında boğabilirim. Evet. Bunlar benim eski dostumun bana son sözleri oldu. Onun için katlandığım fedakarlıkları bu şekilde ödüyordu. O gün bugündür can düşmanı olmuştu. ...bana selam bile vermiyordu. ...Timsah adlı oyunumuzu dinlediniz. Dostoyevski'nin bir hikayesinden... ...çevirip radyoya uygulayan Haldun Taner... ...yöneten Zeki Alasya... ...efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar... Alexey Metin Akpınar, Ivan Zeki Alasya, Neneçka Aytaç Öztuna, Kabulov Atilla Pekdemir, Elena Perran Kutman, Başşumit Zihni Küçümen, Büyükanne Nezihetten Yeri, Çocuk Birsen Kaplanğü, Popović Ahmet Gülhan, Polis Zihni Göktay, General Mete Sezer, Yaşlı Kadın Cevza Şipal, Komiser Sezai Altekin, Emir Subayı Arsun Erdal, Bayan Şumit Ayşegül Yaçın.